ben Kurayza yurdunda bunlar olup biterken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte hendeğin beri tarafında mevzilenmiş Mekke ordusunun gelmesini bekliyordu. İhanet haberini ilk duyan Hazreti Ömer olmuştu. Doğruca Allah Resulünün yanına koştu ve durumdan Resulü Kibriya Hazretlerini de haberdar etti. Efendiler Efendisi de üzülmüştü. Olayın gerçeklik ve boyutunu tetkik etmeleri için ashabından Saad İbni Ubade, Saad İbni Muaz, Abdullah İbni Revaha, Havvat İbni Cübeyr ve Hüseyid İbni Hudairden oluşan bir heyeti Beni Kurayza yurduna gönderdi. Gönderirken de şunları tembihliyordu: Gidin ve şu kavim hakkında bize ulaşan haberlerin doğru olup olmadığına bir bakın. Şayet anlatılanlar doğruysa, bu durumda haberi getirirken, sadece benim anlayabileceğim imalı bir yolla bana bildirin ki, insanların kalbine korku salmayasınız. Şayet onlar, bizimle onlar arasındaki anlaşmaya sadık kalmaya devam ediyorlarsa, o zaman açıktan söylemenizde bir beis yoktur. Belli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ihanetin, asker sayısı ve savaş malzemesi itibariyle kıt imkanlara sahip olsa da, moral açısından önemli bir konumu elde eden ashabı arasında duyulmasını arzu etmiyor ve böylelikle cephedekilerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek istiyordu. Vazifeyi alır almaz tetkik heyeti yola çıkarak soluğu Beni Kurayza yurdunda aldı. Gerçekten de anlatılanlar doğruydu. Beni Kurayza, Sadece anlaşmayı ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda dışarıdan sökün edip de gelen Ahzab ordusuna lojistik destekte bulunmaya başlamıştı. Pazarlarını onların bulunduğu yere taşıyor ve böylelikle yiyecek ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyorlardı. Aynı zamanda onlara at, deve ve daha başka savaş malzemesi tedarik ediyor ve böylelikle Mekke ordusunun açıklarını kapatmaya çalışıyordu. ...aralarındaki anlaşmayı hatırlatarak, işler kızışıp iyice yolundan çıkmadan önceki hallerine geri dönmeleri... ...ve Huyay i̇bn ahtabı Ahdab'ı dinlememeleri gerektiğini söyleyip, Allah adına söz vermek isteseler de... ...adamlar çoktan kararlarını vermiş, geri adım atmıyorlardı. Çok net bir şekilde onlara... Eskiye asla dönmeyeceğiz. Resulullah da kim oluyor mu? Ayakkabımın şu bağını çözüp attığım gibi, o anlaşmayı da bozdum ve kesip attım. Bundan böyle onunla aramızda hiçbir anlaşma yoktu. Diyordu Ka'b İbni Esed. Altında kalınmaması gereken sözlerdi bunlar. Adam ağzını bozmuş, Allah Resulüne hakaret ediyordu. Üseyd İbni Hudayr çileden çıkmıştı. Sesi hepsinden daha gür çıkıyordu. ...Kağab ibn Esed'e dönmüş, meydan okurcasına şunları söylüyordu. Ey Allah düşmanı! Haddini bil! Nasıl olur da sen onun hakkında olumsuz şeyler söyleyebilirsin? Ayağını denk al! Göreceksin! Allah'ın izniyle Kureyş arkasını dönüp perişan bir şekilde geri gidecek... ...ve sen yine evinin kenarında yapayalnız kalacaksın. O zaman gelir ve görüşürüz. ...şu sığındığın delikten çıkarıp bak seni nasıl hizaya getireceğiz. Ortam iyice alevlenmiş. Resulullah'ın elçileriyle Beni Kurayza'nın ileri gelenleri arasında... ...iyiden iyiye bir söz düellosu başlamıştı. Her iki tarafta ağzına geleni söylüyordu. Ne kadar konuşulursa konuşulsun bu adamların laftan anlayacakları yoktu. Öyleyse ısrarın da anlamı olamazdı. Arbedeye son noktayı koyan Saad i̇bn Muaz oldu. Bırak şu adamı, diyordu arkadaşına. Bırak, çünkü bu andan itibaren onunla münakaşa etmenin hiçbir faydası yok. Gerçekten de konuşmanın bir faydası yoktu. Resulullah'ın durumu tetkik için gönderdiği heyet, çaresiz ve ihanetin de doğruluğunu teyit etmiş olarak geri dönüyordu. Endeyin olduğu yere gelir gelmez Sa'd i̇bn Ubade Allah Resulüne yöneldi. Yürüyüşünden anlamıştı. Ancak yine de meraklı gözlerle sonucu onlardan duymak istiyordu. Sonra da bekleyen efendiler efendisine... ''Adel ve Kare'' diye seslendi. Anlaşılmıştı. Recide, Hubeyb ve arkadaşlarına ihanet eden Adel ve Kare kabileleri gibi ben ihanet içindeydi Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Her türlü olumsuzluktan Zafer çıkarmayı öğretiyordu ashabına Tipi ve boranın Hakim olduğu etrafı Kar ve buzun kapladığı en olmadık Yerde bile nice baharlara Kapar alıyor ve ümmeti için Açtığı menfezlerden Bahar meltemleri sunarak Huzur soluklamalarını istiyordu Burada da aynısını yapacaktı ''Müjdeler olsun size ey müminler, Allah'ın nusret ve yardımı var, sevinin.'' buyurdu. ''Muhakkak ki ben Beyt-i Atik'in anahtarlarını alıp onu tavaf edeceğim günleri görüyorum. Kisra ve Kayser'de helak olacaklar ve onların bütün mal varlıkları da Allah yolunda infak edilecektir.'' Kısa sürede bu ihanet haberi... ...müminler arasında yayılmış... ...ve büyük bir endişe içine düşmüşlerdi. Çoluk çocuk ve aileleri... ...Beni Kurayza'nın içeriden ihanetine karşı korumasızlardı. Gözler yılmış... ...yürekler ağızlara gelmiş... ...ve akıllara türlü türlü şüpheler gelmeye başlamıştı. Veri tarafta fırsat avcıları yine iş başındaydı. İçlerindeki nifağın yeniden depreştiği münafıklar... ...durumdan vazife çıkarmış... ...ve yeniden moral bozma faaliyetlerine başlamışlardı. Şöyle söyleniyorlardı. Muhammed, Kisra ve Kayser'in hazinelerine malik olacağımızı... ...ve onların mallarının Allah yolunda infak edileceğini bize vaat ediyor. Ama baksanıza bugün biz başımıza nelerin geleceğinden bile emin değiliz. İhtiyacımızı gidermek için tuvalete bile gidemiyoruz. Sadece bunları söylemekle yetinmiyor... ...ve etraflarındaki müminleri de... Ey Yesrib halkı artık burada tutunamazsınız durup beklemenizin de bir anlamı yok hadi geri dönün demek suretiyle Allah Resulünden ayırmaya çalışıyorlardı. Onlardan bir grupta Medine'de bulunan ailelerinin savunmasız olduklarını ileri sürerek onları korumak için Resulullah'a gelmiş izin istiyorlardı. Her seferinde yan çizmeyi alışkanlık haline getiren Beni Harise'nin bu tavrını gören Saad İbni Muaz Allah Resulü'nün yanına gelecek ve bu yüzsüzlere izin vermemesi gerektiğini söyleyecekti. Günün şartlarında savaşlarda sadece gündüzleri ceryan eder ve her iki tarafın askerleri geceyi istirahat ederek geçirirlerdi. Ancak Hendek'te durum farklıydı. Kimin nereden nasıl bir taarruzda bulunacağını kestirmenin imkanı yoktu. Bir tarafta Ahzab ordusu Hendeyi geçmek için fırsat kollayıp zayıf noktaları zorlarken diğer yanda Beni Kurayza entrika üstüne entrika geliştiriyordu. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza'nın Medine'ye gece baskını yapacağı haberini almış, ayrı bir hüzün yaşıyordu. Tevrat'ta özelliklerini görüp de gelişini beklemek için Medine'ye yerleşen Harun aleyhisselam'ın nesli atalarına inat bugün kendi evlatlarından daha iyi tanıdıkları Allah Resulü'ne ihanet ediyor. Bununla da kalmayıp yalnız ve savunmasız çoluk çocuğa saldırı planları yapıyordu. Efendiler Efendisi hiç vakit geçirmeden Seleme İbni Eslem kumandasında 200, Zeyd İbni Harise'nin riyasetinde de 300 kişilik bir gücü Medine'ye gönderdi. Bunların her biri farklı kollardan Medine'ye gidecek ve arkada kalan masum insanları gözetip kollayarak kötülük düşünen insanlar için de caydırıcı bir güç oluşturacaklardı. Sabaha kadar devriye görevini yerine getiren her iki grupta vazifelerini yerine getirirken tekbir sesleriyle Medine'nin savunmasız olmadığını ilan edecek ve böylelikle gözü korkan Beni Kurayza Medine'ye saldırı fikrinden vazgeçecekti. Düşmanın omuz omuza vererek üzerlerine geldiği bu zeminde bir de açlık, yorgunluk ve soğukla mücadele ediyorlardı. Bilhassa geceleri şiddetli soğuk oluyordu. Efendiler efendisi de bu soğuktan etkileniyor, ısınmak için zaman zaman çadırına gidip, Ayşe validemizden destek alıyordu. Bu arada aklı sürekli hendekteydi. Zayıf noktaların iyi kollanması gerektiğini ifade ediyor ve kendisinin olmadığı zamanlarda, buralarda bir zaafın yaşanmaması için ashabını ikaz ediyordu. Sürekli müteyakkızdı. Geceleri gözüne uyku girmiyordu. Çünkü Mekke ordusunun Ebu Süfyan, Halid İbni Velid, İkrime İbni Ebi Cehil ve Dirar İbni Hattab'ın kumandasındaki müfrezelerle geceleri nöbetleşe devreye dolaştığını biliyor ve hendekten geçebilmek için zayıf noktaları tespit etmeye çalıştıklarını görüyordu. gecenin bir yarısında keşke salih bir adam çıksa da şu gediyi bu gece kontrolü altına alıp nöbet tutsa buyurmuştu Daha sözünü bitirmemişti ki dışarıda kılıç kalkan sesi duyuldu Gerçekten de asabından salih birisi gelmişti Kim o diye seslendi ona Saat ya Resulallah diye cevapladı Saad bin Ebi Vakkas Bunun üzerine ona ''Şu gedik sana aittir, orayı koru.'' buyurdu. Ve kendileri de istirahate çekildi. Endişelendiği yeri emin ellere emanet etmiş olmanın rahatlığı vardı üzerinde. Ve başını koyup bir müddet uyudu. Geceleri nöbet tutup da Allah Resulünü koruma işinde... Saad İbni Ebi Vakkas'a zaman zaman Abbad İbni Bişr ve Zübeyir İbni Avvam da yardım ediyor... ...münavebeyle güvenliği sağlamaya çalışıyorlardı. Bir başka akşam kalkmış... ...çadırının içinde namaz kılıyordu. Yanında Ümmü Seleme validemiz vardı. Bir aralık dışarı çıktı ve... ''Şunlar müşriklerin süvarileri. hendeyi geçmeye çalışıyorlar.'' buyurdu. Ardından Abbad İbni Bişri yanına çağırarak... ''Yanında birileri var mı?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Çadırınızın etrafında ashabınızdan bir grupla birlikteyim.'' diye cevapladı Hazreti Abbas. Bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem... ...müşriklerin bulunduğu yeri göstererek şunları söyledi. ''Arkadaşlarınla birlikte çıkıp hendeyin etrafını dolar. Şuradaki müşrik süvarileri hendeyi geçip size ulaşmak için orada zayıf nokta arıyorlar. Maksatları gecenin sessizliğinde... ...ansızın size saldırmak. Ardından da ellerini açarak, ''Allah'ım, onların şerrinden bizi muhafaza buyur. Onlara karşı bize nusretini gönder ve onları mağlup et. Çünkü onları senden başkası mağlup edemez.'' diye dua etmeye başladı. Bu arada Abbad Biş, arkadaşlarıyla birlikte istenilen yere gitmiş... Ve gerçekten de orada bir grup suvari ile birlikte Ebu Süfyan'ı görmüşlerdi. Ebu Süfyan karşı tarafa geçmek için hendeyin zayıf noktalarını tespit etmeye çalışıyordu. İki tarafta birbirini görünce hemen oklara sarılacak ve bu atışmalar bir müddet karşılıklı olarak devam edecekti. O kadar ki müşrikler beklemedikleri bu çıkış sonucunda perişan olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Durumdan haberdar etmek için Efendimizin çadırına gelen Abbad İbni Bişr onu yine namaz kılarken buldu. Allah'ın Resulü onca yorgunluk ve olumsuzluğa rağmen Allah'la olan irtibatta kusur gösterilmemesi gerektiğini fiilen gösteriyor ve böylesi durumlarda bile insanın sorumluluk olarak üzerine aldığı nafile ibadetlerden taviz vermemesi gerektiğini anlatıyordu. ben Kurayza'nın anlaşmayı bozarak ihanet edişi, Allah Resulünü ciddi ciddi düşündürüyordu. Zira aynı anda birçok cephede savaşmak zorunda kalmışlardı. İçerideki düşmanın vereceği zarar, dışarıdan gelen ahzab ordusundan daha büyük ve çetin olurdu. Onun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, önce ahzab ordusunu problemsiz geri gönderip bir an önce içerideki düşmanın zararından emin olmak istiyordu. Bu sebeple Gatafa'nın iki lideri Uyeyne İbni Hısn ve Haris İbni Avf'a haber gönderdi. Yanlarında on kişilik bir grupla huzura gelmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sevdadan vazgeçmelerini söylüyordu. Aralarında uzun görüşmeler oldu. En sonunda Uyeyne ve Haris Mekke ordusunu bırakıp da geri gideceklerini vaat ettiler. Ancak buna karşılık Medine hurmalarının yarısının kendilerine verilmesi teklifinde bulundular. Bir belayı def etmek için onlara mal da verilebilirdi. Ancak talep ettikleri miktar çoktu. Onun için efendiler efendisi üçte birini vaat etti. Onlarsa kabul etmiyor ve yarısında ısrar ediyorlardı. Bütün ısrarlarına rağmen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üçte birden daha fazlasını kabul etmeyince de bunu kabullendiklerini bildirmişler ve sıra anlaşmanın kağıda dökülerek imzalanmasına gelmişti Abbad İbni de demir zırhları içinde Resulullah'ın başında nöbet bekliyordu bu sırada yanlarına elinde ile birlikte Üseyd İbni Hudayr girdi olup bitenlerden habersizdi Önce gözü Resulullah'ın huzurunda, ayaklarını uzatıp da kaykılan neye takıldı ve şöyle çıkıştı ona. Çek ayaklarını. Resulullah'ın huzurunda sen ne haklı onları uzatıyorsun. Vallahi de şu anda Resulullah burada olmamış olsaydı mızrakla senin husyelerini parçalar ve şuracıkta işini verirdim."